Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi Kutbu'l Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri İhlasla la ilahe illallah denildiğinde günahların bağışlanması. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur Allah kıyamet günü mizanın önünde ümmetimden birini seçip bütün mahlukatın önüne çıkarır. Bu kişinin önüne amellerinin kayıtlı bulunduğu 99 defter serilir. Her bir defterin büyüklük ve uzunluğu gözün alabildiği kadardır. Allah bu kuluna şöyle seslenir. Bu defterlerde yazılı olanlardan bir şeyi inkar ediyor musun? Amellerini kaydetmekle vazifeli meleklerimin sana bir haksızlıkları olmuş mu? Kişi: Hayır ya Rabbi, diye cevap verir. Bunun üzerine Hak Teala: Peki, bir özrün ve mazeretin var mı? diye sorar. Kişi yine hayır cevabını verince Allah Teala şöyle buyurur: Bilakis Katımızda bir iyiliğin bulunmaktadır. Bugün kimseye zulüm ve haksızlık edilmez. Ardından küçük bir kağıt parçası çıkarılır. Kağıtta La İlahe illallah yazılıdır. Kişi Ey Rabbim der. Günahlarla dolu bunca defterin yanında şu küçük kağıt parçası ne fayda sağlar ki? Allah kuluna yine şöyle buyurur. Bugün, hiç kimseye haksızlık edilmez. Böylelikle, büyük defterler bir kefeye, bu küçük kağıt parçası da diğer kefeye konur. Küçük kağıt parçası, büyük defterlerden ağır gelir. Zira okul, bir kere, ihlasla, ''La ilahe illallah'' demiştir. İhlasla, ''La ilahe illallah'' demek nasıl olur? Bunu aşağıda zikrullah bölümünde inşallah anlatacağız. Ve Hak Teala o kişiye şöyle der. Şimdi ey kulum, bütün günahlarını bir kere ihlasla La ilahe illallah demenle affettim. Yürü cennetime, ye, iç, rahat et. Şüphesiz günahları ağır basıp, Sevapları hafif gelenlerin varacağı yer, Haviye cehennemidir. Haviye denen yerin derinliği, Dille tarif edilmez. Dibine ancak yetmiş bin yılda inilir. Ey kardeş! Kıyamet gününden, O korkunç ve heybetli günün özelliklerinden, Bir nebze bahsettim. Biraz daha anlatayım ki, Nefsi emmarede olanlar, Bunu bilip insafa gelsin. Kıyamet gününde isyankârları tutmaya gelen zebaniler kör ve sağırdır. Seni görmez ve feryadını duymaz ki haline acıyıp merhamet etsinler. Demek ki o gün için kesin tedarik gerekiyor. Zira amellerin terazide tartıldıktan sonra haydi şimdi sırat köprüsüne denilecektir. Sırat dahi büyük bir geçittir. Kimi rivayetlere göre, Sırat denen köprü, Bir meleğin kanadının tüyü olup, Cehennemin üzerinde gerilmiştir. Bu köprünün altında, Cehennemin katları bulunur. Sırat köprüsünün uzunluğu, 3000 bin yıllık yol mesabesindedir. Bin yıl, Yokuş yukarı çıkılır. Bin yıl, Köprünün ortasında düz gidilir. Bin yılda aşağı doğru inilir. Müminler, ve Allah'ın has kulları köprüye geldiğinde, melek kanadının tüyünün yastı tarafı çevrilir. Günahkar ve cehennemlikler geldiğinde ise, tüy dikine tutulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ümmetim sırata geldiğinde, birçoğu şu yağmur gibi cehenneme dökülecektir. İsyankarlar için, Cehennemin özellik ve sıfatlarını anlatmak istesek de, tam manasıyla anlatmış olamayız. Cehennemin sıfatları, dile gelmez, yazıya sığmaz. Bu sebeple, insan, cin, avam ve havas, cehennemin heybetinden korkar. Hak Teâlâ, Hud Suresi 119. ayeti i Kerime'de, ''Andolsun ki cehennemi, cinlerin ve insanların asileriyle dolduracağım.'' buyururken, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. ''Yeryüzündeki ateş, cehennem ateşinin yetmiş parçasından bir parçadır. Dünya ateşinin sıcaklığı, cehennem ateşine göre yetmişte bir kadardır. Böyle bir cehennem ateşinden kurtuluşun yolu, yeryüzünde, Aşk ateşiyle yanmaktır. Hak Teâlâ, Aşk ateşiyle yananları, Cehennem ateşiyle yakmaz. Cebrail aleyhisselam, Resulullah, Sallallahu aleyhi ve selleme, Her zamankinden farklı bir zamanda gelir. Resulullah, Onu karşılar. Ve, Ey Cibril, Yüzünün renginin, Değiştiğini görüyorum. Bunun sebebi nedir? Diye sorar. Cebrail aleyhisselam, Hak Teala, Cehennemin körükleri hakkında, Sana bilgi vermemi emretmiş olmasaydı, Sana gelmezdim. Diye cevap verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Cibril! O halde, Bana cehennemin vasıflarını anlat. Buyurur. Bunun üzerine, Cebrail aleyhisselam, Cehennemin vasıflarını anlatmaya başlar. Cenab-ı Hak, Cehennemin bin yıl yakılmasını emretti. Cehennem, Bin yıl yakıldıktan sonra, Kıpkırmızı kesildi. Tekrar yakılması emredildi. Bin yıl daha yakıldı. Bu sefer, Bembeyaz oldu. Yine, Yakılması için emir buyuruldu. Bin yıl daha yakıldı. Cehennem, Kapkara bir şey oldu. Cehennem, şimdi böyle simsiyah, kapkaranlıktır. Işık saçmayan kıvılcımları ve hiç sönmeyen bir alevi vardır. Seni hak üzere peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, cehennemden iğne deliği kadar bir delik açılsa, yeryüzündeki varlıkların hepsi ölür. Cehennem bekçilerinden biri, yeryüzündekilere görünse, yüzünün çirkinliği, ve kokusunun ağırlığı yüzünden dünya halkının tümü can verir. Seni hak üzere peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, Cenabı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de anlattığı cehennem ehline ait zincirlerden birinin halkası, dünyadaki dağlardan birine bırakılsa bu dağ eriyip biter ve yerin merkezine kadar aşağı iner. Cebrail aleyhisselam cehennemi böyle anlatınca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadarı yeter ey Cibril anlatmayı bırakmazsan kalbim parçalanıp öleceğim buyurur. Ardından Cebrail aleyhisselama bakar. Onun ağladığını görünce Cenabı Hakk'ın katında böyle bir makamın olduğu halde niçin ağlıyorsun? Diye sorar. Cebrail aleyhisselam, Ben niçin ağlamayayım ki? Diye sorar. Asıl ağlaması gereken benim. Belki Allah'ın ezeli ilminde, Şu an bulunduğum halden, Çok daha başka bir haldeyim. Bilemem bunu. Allah beni, İblisin tabi tutulduğu imtihana benzer bir imtihana tabi tutabilir. İbliste de önceleri, ''Meleklerin üstadlarından biriydi. Bilemem. Harut'la Marut'un başına gelen imtihan benim de başıma gelebilir. Ey gafil ve biçare insan! İki cihanın iftiharı sallallahu aleyhi ve sellem böyle korkup ağlayacak. Cebrail aleyhisselam dehşetle korkup ağlayacak. Biz günahkarlar korkup ağlamayacağız.'' Binlerce yıldır yakılıp kızdırılan ateşten korkmamanın bir anlamı var mıdır? Cehennem bin yıl kızdırıldı, kıpkırmızı oldu, bin yıl daha kızdırıldı, bembeyaz oldu, bin yıl daha kızdırıldı, kapkara oldu. Şimdi kapkara ve karanlıktır. Hadis-i şerifini niçin hatırımızda tutmayız? Kıyametin alametlerinden biri de şudur. İsrafil aleyhisselam sura üfleyince, yeryüzündeki canlıların hepsi ölür. Hak Teala, ad kavmini helak eden yele emir verir. Bu yel, iğne deliğinden geçer gibi, dünyanın yüzüne doğru eser. Dağlar ve taşlar toz olur. Yeşil, kırmızı, ak, sarı, mavi ve kara topraklar, Gökyüzüne Kalkıp Birbirine Karışır. Arkasından Bu Tozlar Yatışır. Doğuyla Batı Arası Yerler Dümdüz Olur. Bunun Üzerine Hak Teala Dünyaya Şöyle Buyurur. Ey Dünya! Süslerinle Sevindirdiğin Sevenlerin Nerede? Bana Şirk Koşup Başkasına Tapanlar Nerede? Nerede O Zalim Beyler? Yeryüzünde Fesat Çıkarıp, Boş yere kan döküyor, mazluma gözyaşı akıttırıyorlardı. Dünyadan hiçbir cevap gelmez. Bunun üzerine, Hak Teala, Evvel bendim, Ahir de benim, Vahidül Kahhar da benim, Mülk benimdir, buyurur. Peşinden, Sekar adlı cehennemden bir kıvılcım çıkar. Allah'ın emriyle, Yedi denizde bir damla su bırakmaz. Yeryüzünü yakıp kapkara bir kömüre çevirir. Gökler bu kıvılcımla yağ gibi erir. Ne var ne yok hepsini yakmak için harekete geçtiğinde Hak Teâlâ bu kıvılcıma sakın fazlasını yakma. Ama isyankâr kullarım var ya onlara ne yapacağını bilirsin buyurur. Cehennemin bir kıvılcımıyla bunlar oluyorsa, gerisini sen düşün. Bir kıyas yap, cehenneme girenin hali ne olur? Ey kardeş! Anlatılan bu hususlar, cehennem, aşır, kabir ve ölümün, zerresine dair bir zerre bile değildir. Bunu böyle bil. Daha fazlasını anlatmaya girişsem, söz çok uzar. Malum, Türkçe uzun uzun konuşmaya müsaittir. Bunun önüne geçilmez. Kitabın hacmi büyümesin, maksattan uzaklaşılmasın diye bu hususta az şey söylendi. Ama sen anlatılanlarla bir kıyas yap. Hak Teâlâ'nın adalet günü olan kıyametin nasıl olacağını anla. Hak Teâlâ'nın bugün mükafat ve cezada ''Asla haksızlık yoktur. Şüphesiz Allah çabuk hesap görücüdür.'' diye tarif ettiği kıyamet günü Allah'a yakın olanların, peygamberlerin bile kendilerinden ümit keseceği bir gündür. Peygamberlerin sultanı, takva sahiplerinin efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o gün şefaat makamında olacaktır. O gün... Hak Teala ile İbrahim peygamber aleyhisselam arasında şöyle bir konuşma geçecektir. Ya İbrahim soyundan neslin devam etti mi? Evet ya Rabbi. Soyunun isimleri nedir? İbrahim aleyhisselam soyunun isimlerini hatırlamak için başını öne eğip düşünür. Çok düşünmesine rağmen bu isimleri hatırlamaz. Hatırlamaz. Çünkü kıyamet gününün heybeti insanı çaresiz bırakır. Ki o gün cehennem de getirilmiştir. Fecr suresi 23. ayeti Kerimen'in indirildiği gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in renginin değişip sarardığı küre döndüğü rivayet edilir. Ey aziz, Allah'ı bilen ondan korkandır. Allah'tan korkmayan onu bilmiyor demektir. Ashab-ı Kiram inen ayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün böyle değiştiğini gördüklerinde endişeye kapılıp Allah ondan razı olsun Hazreti Ali'ye haber verirler. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali gelip "Ya Resulullah böyle Mübarek benzinizi değiştiren hadise nedir? Diye sorar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, inen ayeti kerimeyi okur. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali, Ya Resulullah, Cehennem nasıl getirilir der. Resulü Ekrem, Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yetmiş bin melek, ve bir o kadar da zebani tutup getirirler. Onlara müsaade edilse, geriye kimse kalmayacak şekilde, mahşer halkının tümü yutulur. Cehennemin heybeti yüzünden, kimse ona göz dikip bakamaz. Kab el-Ahbar şöyle der, Cehennem iyice yakına geldiğinde, meleklerin ve zebanilerin elinden kurtulup, mahşer halkını kuşatır. Bunu gören Nebiler ve Sıddıklar yüzüstü düşüp bir şey isteyemez. Sadece nefsim, nefsim diye feryat ederler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah ondan razı olsun Hazreti Ömer'e şöyle bir şey anlatır. ''Ya Ömer, yetmiş peygamberin ameli kadar amelin olsa o gün...'' Yine kurtulmak için çare bulamazsın. Cehennemi getirip bıraktıklarında, mahşer halkını kuşatmaya başlar. Ondan kurtulmak için, Sırat Köprüsü'nden başka yol kalmaz. Kimse yaklaşıp, cehennemi tutmaya cesaret edemez. Sadece, Fahri Alem, Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem, varıp cehennemin zincirinden tutar. Ve, Dön ey cehennem buyurur. Ne de olsa ehlin bölük bölük sana gelecektir. Cehennem ya Resulallah der. Bırak beni. Hak Teala seni bana haram kılmıştır. Sen sadıkul vadül eminsin. Alemlerin Rabbi sana Habibim demiştir. Bırak ki isyankarlara azap vereyim. Tam bu sırada arştan ''Ya Cehennem! Habibim ne diyorsa onu yerine getir.'' şeklinde bir hitap gelir. Cehennem bunu duyar duymaz arşın kuzeyine çekilip bekler. Ey Aziz! Hak emriyle o gün halk seçilir. Kafirle mümin, şirk ehliyle ihlas ehli birbirinden ayrılır. Gizlenen ortaya çıkar. İhlas, Hak Teâlâ'ya secde edince, Ey İhlas denilir. Ehlinle beraber, Cennete girip, Ona dahil olun. Ve ey şirk, Sen de, Ehlinle birlikte, Cehenneme gir. Ardından, Zebaniler, Müşrikleri toplayıp, Cehenneme gönderir. Şeytan ve kafirler, Kâfirler, birlikte zincirlenirler. Kafirlerin yüzü kapkara olur. Yerle gök arası altınla dolsa kafirler bu işkenceden kurtulmak için bunların hepsini feda etmekten çekinmezler.